Dersimizin saat sekiz buçuğa alındığından haberdar olmamışlar. Bugün ve önümüzdeki haftadan itibaren dersimiz sekiz buçukta başlayacak. Ta ki akşam namazı vakti sekiz buçuğa yaklaşana dek. Akşam namazı vakti sekiz buçuğa yaklaşınca bizler namazlarımızı akşam ve yatsı arasında yapacağız. Zaten akşam ve yatsı arası önümüzdeki günlerde açılacak, vakit uzayacak.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 İşte dişi bile de çıkmamış. Yani ağzındaki dişi bile dökülmemiş. Tek bir dişi dahil olmamış. Alimin ağzından düşmemiş. Sordukların da bu nasıl oldu deyince, kendilerine denilince, diyor ki selef, bizler bunları n'a hafiz naha, sigar, küçüklüğümüzde ne yaptık? Gençliğimizde, çocukluğumuzda, küçüklüğümüzde, gençliğimizde koruduk. Allah'a isyandan koruduk, günahlardan koruduk, masiyetten koruduk. ve hafızahı Allahu lena fil kiber. Allahu Teala da bizlere bu azalarımızı ne yaptı? yaşlılığımızda korudu, bize verdi, bahşetti. Yine böyle seleften çok meşhur olmuş bir söz vardır. Derler ki, e, alimler ne olmaz <gülüyor> yerhâmühullah. Alimler akıl yitirme gibi bir hastalığa tutulmaz. Yani bugünün tabiriyle Alzheimer olmaz.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 o toplumda diyor ettaunu vel owja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu rivayet etti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki lem tazhar al fahishatu fi qaumin qat lem bir toplulukta fahişelik fuhşiyat zina fuhuş yayılır da ve bunu diyor ilan ederek yaparlarsa hatta يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع onlar arasında taun yani veba salgın hastalıklar ve el-evca hastalıklar yayılır. Allati lam takun madat fi aslafihim Bu hastalıklar kendilerinden önceki dönemlerde o insanlarda olmamıştır, yoktur. Kendilerinden önce yaşamış insanlarda yoktur. Demek ki günahlar bedene tesir ediyor. Günahlar insanlara etki ediyor.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 وَهُوَ <o> مُؤْمِنٌ <-u -hã mümünün> Mümin olma şartıyla. Kim diyor mümin olma şartıyla allah Teala diyor. Mümin olarak, allah Teala imanı gerçekleştirmiş olarak. Salih amellerde bulunursa, ister erkek olsun ister kadın olsun allah Teala ona şu vaatte bulunuyor. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona ne yapacağız? فَلَنُحْيَنَّهُ <felenuhiyennehu> Hayat bahşedeceğiz. Onu yaşatacağız dünyada. Nasıl bir hayatla? Hayaten طَيِّبًا <tayıbe> Temiz, güzel bir hayat. Temiz, güzel bir hayat. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ bi ah مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapmış oldukları amellere karşılık olarak onların mükafatlarını en güzel şekliyle vereceğiz. Yani bugün şu dışarı çıktığınız zaman insanları görüyorsunuz. Şubuhat ve şehavat. Şubuhat ve şehavat. Geçen video paylaşmıştık, birçoğunu seyretmiştir. Adam cübbeyi sarı sakalı takmış, giymiş.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 Ne yapıyoruz? Belli başlı hastalıklara maruz kalıyoruz ama farkında değiliz. Allah hala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim diyor Rahman'ın zikrinden e, uzaklaşırsa nıkay, lohu şeytan, ona bir şeytan diyor bağlarız. Fehu karin. Onun ne olur? Yakını olur. Onunla birlikte gezler şeytan. Seninle oturur, seninle yer, seninle gezer, seninle konuşur, sana sürekli korkular verir, endişeler verir. Hiç gereksiz endişeler yaşarsın. Başka bir ayet-i Allah Teala ne diyor?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 Yani Kur'an-ı Kerim okumamız, ibadet etmemiz lazım, hadis okumalarını yapmamız lazım, Tebliğde de bulunmamız lazım. Bu da bir görev. Dirilerini Allah'ın bu dinine kazandırmamız lazım. Oraya, buraya, şuraya çekmeden, değil mi? Her sünnetli cemaatin, selefi, salih yoldan giden selefilerin en belirgin özellikleri nedir? Allah'a davet etmek, basiret üzere, ilim üzere. Bu yoldan kopmayacağız. Yani sizler, inanın, Allah Teala rızıklarınızı, rızıklarınızı kazanacağınız maddi, dünyevi İmkânlarımız Allah Teala bizlere yeri ve göğü yaratmadan 50 bin sen önce ne yapmış takdir etmiş Kaleme yaz demiş bunları geçen bir arkadaşımız anlatıyor ya diyor, hocam diyor dükkanda oturuyorum hiç bir diyor yani gelen giden yoktu diyor köşede otururken bir lokantada diyor bir adam geldi bana öyle büyük bir iş teklifinde bulundu ki diyor yani <gülüyor> yaptığım iş büyük bir binanın işçiliği ile alakalı bir iş Allah Teala bana diyor işi orada getirdi yani ben dükkânımda oturuyorum müşteri oraya gelmiyor.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 Bu mümkün de değildir. Bunun alakasına yapmıştık zaten. Delilleri zikretmiştik. İmam Buhari sanki diyor ki, ahkam, hükümler, dini hükümler ne ile bilinir? Delillerle bilinir. Şahıslarla değil. Şahıslarla değil. Ve keyfa ma'na'd dilalati ve tefsiriha? Delalete delil nedir? Ve bunun tefsiri nedir? Fakat ahbar an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem amral khayl ve gayriha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bizlere at örneğini vermiştir diyor İmam Buhari rahimehullah. atlarla alakalı Aleyhisselatü Vesselam bir örnek veriyor. ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرُ Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a eşekler soruluyor. Eşeklerle alakalı bir soru soruluyor. Ne sorulduğu az sonra gelecek hadiste. فَدَلَّهُمْ Ala Kavli Taala. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam atlarla alakalı konuşuyor. Atlar diyor üç kısımdır. Bir insan ya şunun için at alır, ya şunun için at alır, ya şunun için at alır. Tabi o gün için at, bugün için ne? Araba. Sonra eşeklerle alakalı soru sorulunca Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Aleyhisselatu vesselam diyor ki bununla alakalı bana bir vahiy gelmedi. Ancak diyor Allah'ın kitabında şu ayeti görüyorum. Bakın peygamber Aleyhisselatu vesselam hüküm verecek delille veriyor. Delile gidiyor. Ne o delil? Hemen ya amel miskal zerratin hayran yara ve men ya amel miskal yara. Kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun karşılığını alır görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görür.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 Özbekistanlı kardeşlerimiz var, atati dediğimiz zaman onlara iştahla yerler. Değil mi at eti. Ama şimdi burada çağırsak siz gelin buyurun şu etten yiyin, atati dediğimiz zaman herkes ne yapar? Böyle bir içinde bir şey hissedebilir. Değil mi? Niye? Çünkü küçüklükten beri yetişme tarzı, yani Peygamber Aleyhisselam bir rivayette diyor ki ben diyor yaşadığım kavimin bunu yediğini bilmiyorum diyor. Yani bu dap hayvanını biz yemiyoruz diyor Aleyhisselatü'ne. O, o günkü Araplar bunu yemiyorlar. Şimdi onun için peygamberimizin sofrasında yeniyor bu dap, bu hayvan. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir inkarda bulunmuyor. İbni Abbas radıyallahu anhu da ne yapıyor? Peygamberimizin sofrasında bu hayvanın yenmesini delil olarak alarak bir hüküm beyan ediyor. Diyor ki, dab etini yemek. Nedir dab etini yemek? Evet. Helaldir. Bu da hadiste gelecek. Bu, babta, bu hadiste gelecek. Şimdi gelelim ilk hadise. Bu hadis, İmam Bukhari'nin Malik ibn-i Zeyd ibn Eslem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 Ve bu ata aldığından dolayı, ata sahip olduğundan dolayı ana ne vardır bir? Ecir, sevap vardır. Tabii bu Yani bu at diyorsa ve Vesselam bugün araba da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Araba. Değil mi? Ve li raculin sitrun. Bir insana da diyor perde olur. At. Ve ala raculin vizrun. Bir adama da diyor günah olur. Yani atı alır. Bu at sahibine vizir.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 فَاَمَّا لَذِي لَهُ اَجْرٌ At alıp da at alıp ecir kazanan, sevap kazanan insan şudur. فَا رَجُّلُونْ رَبَطَهَا ف۪ي Almıştır atını. Ne için almıştır? Allah yolunda kullanmak için. Atını sürekli hazır tutuyordur, besliyordur. Amaç ney? Hedef ne Gaye ne ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda kullanmak. Tabi Allah yolunda kullanmak derken akla direkt ne gelmemeli? Savaş meydanında kital değil. Evet. Bu da Allah yolunda kullanılabilecek bir gaye. Ama bu Allah yolunda ifadesi çok geniş bir ifade. Allah Zala Furkan suresinde Furkan suresinde ne diyor? Ve cahidhum bihi cihaden kebira. Furkan suresinde ki, ve cahidhum. Müşriklerle ne yap? Kafirlerle cihat yap. Ne ile cihat yap? Bihi. Onunla. Ne o? Kur'an'la.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 Kılıçlı olan cihattan daha üstündür. Neden? Çünkü herkes savaş vakti geldiğinde eline kılıç alıp ne yapabilir? Savaşabilir, öyle değil mi? Adam'a bir ay, 15 gün devlet eğitim verir. Ondan sonra bu eğitimi, bu adam aldıktan sonra savaşabilir. Ama herkes bidat ehline, şirk ehline, küfür ehline red diye cevap verebilir mi? Herkes eline kalem alıp bir şey yazabilir mi? Bir şey öğretebilir mi? Evet. Hayır.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 ve arkadaşlar işte ben bu arabayı alıyorum. Allah'ın izniyle ben bu arabamla derse arkadaşları taşıyacağım, getireceğim. Bakın o öyle insana verilen ecir, sevap nasıl bir sevap? Allahu Teala'nın lütfu Bahsetmiştik ya size. Çok büyük ikram sahibi Allahu Teala. Diyor ki Allah Resulü aleyhissellem "Fe me asabet fi tayliha" "Zalik el merz ve'r-ravda kana lahu Bu atın diyor boynuna bağlanan bu büyük bir ip vardır. Uzun bir ip diyor aleyhissalatü vesselam. Yani atın boynuna bağlanır bu. Bu ip uzun olur. Çünkü at rahat bir şekilde dolaşsın bu çayırda otlakta. Ta ki rahat bir şekilde ne yapsın at? Karnını doyusun. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Burada diyor bu atın dolaştığı her adımına her isabet ettiği her yedi ota bir sevap vardır. Hasene vardır. Ecra bakın. Daha bitmedi ama bakın Ecra.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 dışkısı sahibine bir ecirdir sevaptır. Allah Teala'nın lütfunu görüyor musunuz? Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şu anda vahiyle konuşuyor. Allah Resulü'nün şu anda vahiyle konuştuğunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Şeyi, zaman Bırak, bravo. Ne diyor? Hadisin hamında gelecek şimdi. Eşeğe sordu, şeyi soruyorlar peygamberimize. Eşek ne diyor?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 Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir var mı? Teva, bu, bu, bu lafızlarda. Yok. Vahiy nereden geldi? allah Pey Allah Peygamberine sünnet yoluyla geldi. Sünnet de bir vahiydir. Ehli sünnet buna icma olarak bu şekilde inanır. Yani sünnet vahiydir. Allah Resulü Vesselam kendisinden konuşmaz. Ama sünnet, yani vahiy ilim ehli kaşı ayırıyor? ikiye ayırıyor. Vahiy metlu, tilavet olunan, okunan vahiy. Vahiy gayru metlu, tilavet olunmayan. Yani hadisleri böyle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 Cumhuriyet dönemine kadar. Camide böyle sürekli hafızlar Buhari'yi okurmuş, Müslim'i okurmuş, Kütübüsit'i okurlarmış. Riyazu ı Salih'in okunurmuş böyle sürekli. E, aynı bugün Topkapı'da nasıl okunuyor mesela 24 saat Kur'an-ı Kerim ama kimse anlamıyor. Hadisleri de öyle okuyorlarmış. Hala okunan ülkelerde var. Yani kimse bir şey anlamıyor. Diyorlar, nasıl olsa bu vahiy. Biz bunu okursak e, duyan, duymayan herkes ecre girer, sevaba girer. Hadislerdeki maksat bu değil. Hadisler okunacak, anlanacak,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 Bu arabayı davete hizmet olarak vereceğim. Dedin. Bu arabanın her lastiği dönüşünde ne varsa bir ecir var. Bir sevap var. Çok büyük bir ecir. Çok büyük bir sevap. Çok büyük bir ecir. E Temim Eddari radiyallahu anhu'yu Hatırlıyorsunuz Temim Eddari. Kimdi bu? Sahabi Hıristiyanken Müslüman olan kimi gören sahabe? Leccali gören sahabe. Bu sahabe bir gün atına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 Çok, bir, çok büyük bir hayır kapısı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze insanları üç ayırıyor, değil mi? Bir, eshabiyun bil hayrat, hayırlarda yarışanlar. İşte bu birinci kısım. Hadis'te atlarla alakalı verilen örnekteki ilk kısım bu. Hayırda yarışıyor adam. Almış atı, koymuş, bağlamış. Ciat gelince ne yapacağım diyor. Ya bineceğim, ya da bir mücadele vereceğim. Kullanacak. Bu eshabiyun bil hayrat, hayırlarda yarışan.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 şöyle bir hesaba e, çeksin. E, diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam "Velau enna qata'at tilaha fe" Şayet diyor bu at, bu at. Gezerken dolaşırken bir nehre, bir ırmağa girse. "Fe minhu." O ırmaktan, o nehirden su içse bu at. "Ve lem yurid en tusqa en tusqa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 ne olur? Bir ecri, bir mükafatı olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diyor ki <gülüyor> At mübarek bir hayvan. Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam bize bunu diyor. diyor ki atın diyor alnında hayır vardır. Kıyamet gününe kadar hayır vardır diyor. Yani at böyle insan bu niyetle bakarsa sünnet olarak cihatla kullanılması gereken bir alet olarak tavuğu çağlarda çağlara göre, asura göre ne yapabilir bu değişe Bilir yani.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 Teganniyen ve teaffufen bir rivayette de tecemmulen Müslüm'de geçiyor Teganniyen ne demek mustagni yani insanlara işim düşmesin Ben bir at alayım bunun üzerinde ırzkımı kazanayım Teaffufen insanlara el açmaktan uzak olayım iffetli olayım Tecemmulen süs için almak Yani güzel bir hayvan at ben bunu alayım Bu hayvana bakarım güzel bir şekilde yetiştiririm Zevk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 وَرَجُلُونْ رَبَطَهَا فَحْرًا وَرِيَاً Üçüncü kısım ise atı almış ama ne için almış? فَحْرًا وَرِيَاً Kibir. Kibir almış ve kendinde olmayan bir şeyi insanlara varmış gibi göstermesi için almış. Gösteriş için almış. Riya. Bugünün insanların birçoğunun yaptığı gibi değil mi? Yani bakıyorsunuz e, hep başkaları için insanlar yaşıyorlar artık. Yani aldığı montu bile başkası için alıyorsa adam... Güna gürüyor farkında değil. Bizdir Peygamberimiz bunu günah olarak şey yapıyor. Adde diyor. Yani bugün insanlara bakıyorsun, araba alıyor adam. Evet, güzel bir araba alabilir, imkanı varsa pahalı bir araba alabilir. Buna bir problem yok. Ama alış niyeti kibirse, faksa, gururlanmak ve kibirlenmek ve gösteriş ise, burada bu adamın bu arabaya binmesi günah.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 ما أنزل الله fiyha فيها hâzhi'l هذه Dedi ki aleyhissalâtu vesselâm, bana bu konuda şu âyetten başka bir şey indirilmedi. El-Fâzze el-Câmi'a. Bu kapsayıcı, bu şumullü âyet. Nedir bu âyet? Femen ya'mel miskâle zerretin, hayran yara. Femen ya'mel miskâle zerretin, şerran yara. Kim? Kim?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 İtaatkarlar nerededir? Naim. Nimetler içindedir. içindedir. İbni Kayyum diyor ki, bu nimetler içindedir. Kelimesini diyor, cennet ile tefsir etmek yanlıştır diyor. Çünkü iyiler, itaatkarlar sadece cennette nimet içinde değildirler. Dünyada da nimet içindedirler. Kabirde de nimet içindedirler. Cennette de nimet. ...içindedirler. Ve innel fuccar alefi cahim. Muhakkak ki fuccar. Facirler cahimdedir. Ne demek cahim? Cehennem dersek ne olmuş olur? Eksik olmuş olur. Yani ateştedir, sıkıntıdadır. Dünyada, kabirde ve nerede? Cehennemde. İşte bu ayetin manası da kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu ne yapacak?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 غناهكارلار korku içinde olacaklar ve diyecekler ki ve yolu ne ya wi letene ya wi yazıklar olsun bize Vay halimizde ma li hazel kitabi ne oluyor bu kitaba la yugadir cagiraten ve la kibiraten la yugadir bırakmamış cagiraten küçük ve la kibiraten büyük İlla ahsa ha ne yapmış saymış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, saymış. Allah-u Teala diyor ki ee, Efendim? Ve vecedu ma amilu ve ve ma amilu hadiran yapmış oldukları amellerin her şeyini hazır olarak ne yaptılar? önlerinde ee, buldular. E, bizler de bütün amellerimizin karşılığını göreceğiz. Amellerimiz ne olacak? Bu ameller teraziye konulan somut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 Hayal ediyor aleyhissalatü vesselam. Ayşe radıyallahu anh olayı anlıyor, tutuyor kadını, çekiyor. Gel diyor, ben sana anlatacağım diyor. Öğretiyor ona. O hadis alacağız inşallah. Allah nasip bir ederse. Ee, burada kalalım. Subhanakallahuma ve hamdik. Estağfirullah ve tohu uleyküm.